Bir zamanlar bir köyde değirmende bir baba oğul yaşarmış. Bizim baba oğulun bir de eşeği varmış. Oğul on beşinde babanın yaşı ise oğlunun dört katıymış. Ama ne çare ki akıl yaşta değil baştadır. Değirmende un öğütüp kazanamayınca para satmaya karar de eşeği pazarda. Cinç kalsın da satılsın diye kolayca bağlamışlar eşeği ayaklarından bir sıra. Sırığın bir ucunu baba öteki ucunu oğul sırtlamış. Eşekse ayaklarından bağlı baş aşağı asılmış. Baba önde eşek ortada oğul arkada başlamışlar tıngır da mıngır yol almaya. Yolda giderlerken rastlamış bir adam onlara. Adam bakmış basmış kahkayı. <gülüyor> Benim bildiğim eşek adamı taşır demiş. Şu üçünden hangisinin eşek olduğu belli değil. 22. adamın sözlerine hak vermiş. Kendini eşekle etmek istememiş. Sırrı indirip eşeği çözmüş. Eşek dört dal üstüne düşmüş. Laf aramızda sırtta taşınmaya alışan eşek bu işten hiç hoşlanmamış. <gülüyor> Değirmenci oğlunu eşeğe bindirip dehlemiş. Kendi yaya oğlu eşekle giderken yollarına üç satıcı çıkmış. En yaşlısı oğlanı ayıplamış. Ak saçlı baban dururken yakışır mı senin eşeğe binmen? Çabuk in o eşekten! Demiş. Değirmenci hak vermiş. Oğlu inmiş, kendi binmiş yola devam etmişler. Giderken rastlamış onlara üç kız. Kızların en boylusu babaya ayıplamış. Zavallı olan yürümekten toparlarken sen nasıl rahat edersin eşeğin sırtında demiş. Değirmenci kıza da hak vermiş. Oğlunu almış derkisine eşeğini dehlemiş. Bu kez Birkaç köylü görmüş onları, söylenmiş en yaşlıları. Tuh, tuh, nerede görülmüş eşe iki kişi birden binmek? Herhalde eşeği öldürüp derisini pazarda satacaklar. Anlaşılan acımak da kalmamış. Deirmenci ne yapsın? Adam da haklı, inmişler eşekten, önlerine katıp yürümeye başlamışlar. Üç beş adım gitmişler ki rastlamış bir başkası onlara. Adam bakmış basmış kahkahayı. <gülüyor> Benim bildiğim demiş. Eşek adam taşır. Ya size ne demeli? Üçünüz de yaya. İçinizden biri eşek ama hanginiz bilmem ki. Değirmenci o zaman. Benim ben demiş. Herkesin sözünü dinleyip herkesi hoşnut etmek isteyen ben ama bundan sonra pydos herkesi hoşnut etmek isteyen hiç kimseyi hoşnut edemez ondan sonra da kendi bildiği gibi pazara götürmüş eşeğini Thank you. Thank mm -hmm. you. but it's been a